Tarihinde geçen ilmun, ilim nedir? Önce hani demiştik ya burada usul ilmi tarif ediliyor. Muarraf yani tarif edilen tarifle bilir. Tarif ise efradının bilinmesiyle bilin. Dolayısıyla biz tarihteki fertleri tek tek öğreniyoruz. Yani bize onları öğretiyor, onları bize bildiriyor. Önce ilmi ne demek olduğunu söylemişti. Sonra marifet, sonra delil, Ahval, onlara hep söyledi. Şimdi sıra bu ahkama geldi. Yani elmen yoru ahval edilleti vel ahkam, ahkamın halleri diyor. Edillet derken delili bize tarif ediliyordu. Sıra ahkama geldi. Ahkamı bize tarif ediliyordu. İşte o ahkamdan anlaşılan hüküm. O hüküm ile kast edilen nedir? hüküm ile kast edilen, masebete bir hata bir şartı şarih tanım koyucu yani Allah Celle Celaluhu'nun sabit olan o hutap gelip tanrıkî ya farik ibadi kulların fiillerine taalluk eden yani Allahu Teala'nın kulların fiillerine taalluk eden hitabıyla sabit olan şey nedir hüküm biz hanefilere göre yani hanefi usulcülere göre hükmün tarihi budur Şimdi İzmir'i burada dört tane tarif yapıyor. Bu dört tarifi sıralarken de diyor ki bir, fakihlere göre olan tarif diyor ki o fakihlere göre olan tarifi de Mullah Hüsrev'in usulcülere o göre olan tarif diye kitabında tarif ettiği tarif olarak alıyor. Yani İzmir'i aslında haneti usulcülere göre demesi gerekirken Sanki hanedi fakihlere göre böyredir diyerekten hanedi usulcülerin yapmış olduğu tarife gönderme yapıyor. Ha? Dört tarif yapıyor dedik. Birisi fakihlere, fakihlerin ıslahına göre tarif. İkincisi usulcülerin ıslahına göre tarif. Üçüncüsü örfu ı göre tarif. Dördüncüsü de mantıkçılara göre tarif. Bu dört tarih içerisinden Molla Kutre'nin özellikle fıkıhçıların ıslahına göre olan tarihi seçmesi nedendir? Niye bu tarihi seçmiştir? Yani normalde usulcüler diyor, aslında şafii usulcülerin hükmü tarihi, haneti usulcülerin hükmü tarihinden farklıdır doğru. Haneti usulcüler, masebe tebihı tabi ilahi diye başlarlar. Kafii usulcüler ise hüküm nedir? Hıtab-ı diye başlarlar. Yani Mevla Teala'nın kıtabının bizzat kendisi diye başlarlar. Burada Mullah Hüsrev'in bu dört tarihi içerisinden ki birinci tarihi zaten yaptık. ikinci tarihi yani usulcülerin diye İzmir'inin söylediği tarihi de dersin ikinci bölümünde zaten yapacağız. Bakarsanız görürsünüz. Orada ve bazı şafi'yeti yu'azifu el fukme bi'hutabillahi te'alâ el-hutâneti bi'afâneti mükellefine bil-i'tizai ve takhir diyecek. El-Takhir diyecek. İzmirli'nin usulcülere göre tarif ettiği tarif bu. Aslında bu, bazı şafii usulcülere göre bir tarihtir. İzmirli'nin fukahanın uskılahına göre tarif dediği hangisi? Mullah Husre'nin yaptığı tarif. Yani masabeti sıfatı tabi tabiî el diye yapılmıştır. İşte İzmir'inin orada hangi diğer usulcüleri tarifine ney olduğundan Hanefi usulcülerin yapmış olduğu tarife Hanefi usulcülerin tarifi değil de fakihlerin tarifi gibi bakmıştır. Neyle özür tarafa da onlar. Onu ileriki konuşmalarında göreceğiz zaten. Peki. Şimdi Molla Hüseyin Böyle bir tarihi seçmesi, yani masebete diye, masebete diye, ı şahid diye başlayan tarihi seçmesi niye? Şu soruyu da soralım ondan sonra niye dire geçelim. Masebete bir ı şahid ile, hitab-ı şahid diye başlayan şahilerin tarihinde ne gibi bir farklılık var ki bu iki tarih birbirinden farklı tarih gibi gösteriliyor? Epey bir farklılık var. Ama öncelikle şunu söyleyelim ki Haneviler, yani Hanevi usulcüler Mullah Hussev de dahil, aynı tarifi yapıyor çünkü Şari'in hitabıyla sabit olan deyince tarihi kula nispetle yapıyorlar. Ki sonuç olarak ne çıkacak? Bakınız farziye, vücubiyet, ne gibi gidecek. Vücuttan bahsettiğiniz zamanda akı salata, namazı kılınız. Bu akim salat deliliyle sahip olan hüküm nedir? Namazın farziyetidir. Bakın namazın farziyetidir bize şey göre. Kula göre namazın farziyetidir konusudur Mevla'ya nispet ettiğimiz zaman da namazı farz kılma var burada. Hıtab-ı diye tarife başlarsanız, şabilerin dediği gibi burada sahip olan vücud değil, incattır demeniz gerekecek. Farklılıklar orada zuhur edecek. Biraz sonra gireceğiz o tarifede. Peki, Molla Kusrev'in bu tarifi tercih etmesinin sebebi nedir? İki sebebi var. Birincisi, ki onu burada da söylüyor İzmir'i de, işte ben terceme olarak söyleyeyim onu size. İzmir'den okuyacağım yerler var ama her yeri okursak zaman çok uzuyor. Onun için ben sadece terceme olarak söyleyeceğim birinci ve ikincisini. Birincisi, bu kitabın onun da ahval diye, zaten ahkam diye ne gelecektir zaten, bahis gelecektir. Yani bu kitaptaki ahkam bahçini açtığımız zaman, ahkamın kısımlarına baktığımız zaman ikiye ayıracak onu. Teklifi hüküm, vat'i hüküm diyecek. Teklifi olan hükmü de kendi içerisinde ikiye ayıracak. Birisi ahiretle ilgili olan teknifi hüküm olacak. Diğer Diğeri dünya ile ilgili olan teklifi hüküm olacak. Ahiret ile ilgili olan teklifi hükümde fazliyet, vücub, nedip, ibahat, kerahmet, hurmet bundan bahis yapacak. Dünya ile ilgili olan teklifi hükümde ise sıhhat, fesad, butlan, inikat, nefaz, adem-i lüzum, ademun nefaz, lüzum, ademin lüzumundan bahsedecek. Vak'i hükme geldiği zamanda da Orada bize diyecek ki, rukniyet, şafiyyet, ülliyet, sebebiyet ve maniiyet diyecek. Bunu niye söylüyoruz? Şunun için söylüyoruz. Kitabın ileriki bahislerinde, eğer bu vücuttan ve gitten, ibahadan ve diğerlerine bahis yapıyor, diğerleri gelecek ise ahkam olarak önümüze, orada musallık neden bahsedecek? Bu ahkamın hallerinden bahsedecek. Yani vücubun hallerinden bahsedecek. Neddin hallerinden bahsedecek. İbaha'nın hallerinden bahsedecek ve diğerlerinin hallerinden bize bahsedecek. Bunun manası nedir? Bunun manası, madem ki bu kitabın ahkam bahşinde vücubun hallerinden bahis yapılıyor, Nebin hallerinden bahis yapılıyor, öyleyse bu ilmin mevruhu olan, edinle ve ya, ahkamın burada nasıl tarif edilmesi gerekiyor? O ileridekine muafık olarak tarif edilmesi gerekiyor. İlerideki eğer vücubun hallerinden bahis yapılıyorsa burada hükmün ne olarak çıkması lazım? İcat olarak değil, vücub olarak çıkması lazım. Birinci gerekçesi bu. Vücubun çıkabilmesi için de hükmü hüküm hıtabullah'tır diye başlıyoruz. Eğer derseniz İncabı çıkarısınız o Vücubu çıkarabilmek, yani kitabın ahkam bahsiyle buranın muhabbun olabilmesi için maşebete bir dememiz lazım. Allah'ın kitabıyla sabit olan, Allah'ın kitabıyla sabit olan nedir? İşte vucubdur, nedipdir ibadet ilahidir. Ondan dolayı Mulla Husrev maşebete bir kitab diyerek tarif edilmiştir bir. İkincisi de. Yani bu tarifi Molla tercih etme sebeplerinden ikincisi de eğer şabdiler, bazı şafiilerin yapmış olduğu gibi direkt olarak hıtabullah diyecek olursak hükme bunun üzerine 7'ye 8'e yatın itiraz var. Mutlannık o kadar itirazla karşı karşıya kalmaktan ise hem o itirazları işin başında ben sana hem de kitabın sonundaki birinci söylediğimiz gibi o ahkamın ahvaline, yani hücubun hallerinden bahis yapılıyor. O zaman hücubu ortaya koyan, hüküm olarak hücubu ortaya koyan bir tarih yapayım demiştir. Ve bu tarih ondan dolayı yapmıştır. Tarihi ve bilhukum bir bihutabilâzi. Allah'ın kitabıyla sabit olan. Allah'ın kitabının gerektirdiği değil ha. Diğerlerinin tarifi olur. Öyle derse icat olur. Vücub çıkmaz oradan. Öyle derse ne çıkar oradan? Çünkü Allah vacip kılar, hak kılar, mubah kılar, memdub kılar. Dolayısıyla burada vücubu çıkarıyorsa nitekim kel ve vel vücub diye gidiyor değil mi? Nedir hükümler? Çünkü o hitabullah ile Sabit olan ne oluyor? Bize nispet ediliyor. Bize nispetle namaz nedir? Vaciptir. İcat değildir. Ha. Bize nispetle namaz nedir? Vaciptir. Fardır. Yani vazif fard manasında zaten. O itibarına bu tarihi seçmiştir. Ancak biz dedik ki Molla husrer öteki tarihi seçmedi. Çünkü yedi sekize yakın itiraz var orada. O itirazlarla karşı karşıya kalmasın diye seçmedi. Peki bu tarihe itiraz yok mu? Elbette bu tarifede itiraz var. O itirazlardan bir tanesini okuyup cevabını vereceğiz şimdi. Orayı okuyayım size hızlı bir şekilde. Penti, yani 31. sayeden ortasından biraz aşağıda. Yedi bir tane hadi taripe evam. Nasıl ki bazı şahiplerin yapmış o evam manası o, bazı yapmış olduğu tarife yedi sekiz tane itiraz veriliyor ediliyorsa. Ki İzmir'e o itirazların hepsini zikretmiş, hepsine de cevap vermiştir ha. Onlara girmeyeceğiz tabii. Bir tarihini alacağız yalnız, lazımız dedi. Ona itiraz yapıldığı gibi, musammıfın tarifine de itiraz gelir. Nasıl? Mâsebete bir mi? Vel icma'i, vel kıyâz. Biz neyi anlatıyoruz? Hükmü tarif ediyoruz, öyle bir Hüküm neyle sabit oluyor? Delikle. Usulü fıkısta delil dediğimiz zaman sadece hıfab-ı olan Kur'an mıdır? Hayır. İcma da delildir. Şünnet de delildir. Kıyas da delildir. O zaman bu tarif delil olan icma ile sabit olanı kapsıyor mu? Sabit olan hükmü kapsıyor mu? Delil olan kıyas ile sabit olan hükmü kapsıyor mu? Değil mi? Şünnet olan e, delil olan sünnet ile sabit olan hükmü kapsıyor mu? Bu bir soru olarak, itiraz olarak gelir. Çünkü bir tarihi nasıl yaptık? Mahbete bir hitab ile. Allah'ın ile sabit olan. Yani kitabine sabit olan anlaşılıyor burada. O zaman icma ile, kıyas ile, sünnet ile sabit olan hüküm değil mi? Bu bir soru olarak gelir. Tabii ki bu sorunun cevabı var. Niye bu soru olarak geliyor? Kademi kelihî sabit hem de hitabî şari çünkü sünnet ile icma ile kıyas ile sabit olan şer'i hükûbu ile yani kitap ile sabit değil. Dolayısıyla böyle bir soru yöneltilir. Neden? Yani Demek ki şariah huvallahu Teala. Çünkü kanun koyucu kimdir? Allah Teala'dır. Onun kitabu da kurandır. O zaman sünnet ile hadis ya, sünnet ile icma ile kıyas ile sabit olana hüküm deneyeceksiniz. De Haz bilememişsiniz soruyu. Bu. bu soruya cevap veriliyor kulna Rasul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şarih'an. Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde de Yani kanun koyucu olduğunda şüphe yoktur. Niye? Çünkü hitabuhu Mevla-i Ala'nın hitabına. Mevla-i Ala'nın hitabı fıkhı şarih diyor mu keyfiyetle? Mevla-i Ala'nın hitabı "Ammu'minel ve Hilavet edilen vahyi de kapsar ki o Kur'an'dır. Hilavet edilmeyen vahyi de kapsar ki o sünnettir. Dolayısıyla bu cihetiyle sünnet, hıtab-ı şari'idir. Birinciyi kaldırdık. Yani mahsebete bir sümneyi ortadan kaldırdık. O itirazı ortadan kaldırdık. Şimdi icma ve kıyas ile sabit olan hüküm değil midir diye bize sormuşlardı. Ki hıtab-ı şari'i derseniz demek ki hüküm değil. Soruyu falan böyle sormuştu. Sünnet meselesini hallettik. Şimdi icma ile kıyas meselesini de halledelim. وَالْاِجْمَعُ وَالْقِيَاسِ İcma nedir? تَاشِفٌ اَنْ حِتَابِ Kanun koyucunun hıbabını keşfedendir, açandır zaten. O zaman madem ki icma kanun koyucunun hıbabını yani Allah'ın hıbabını keşfediyor, o zaman demek ki kitabullah onu kapsıyor zaten. O zaman icma ile sabit olan da hitab-ı şahri ile sabit olanın kapsamındır. وَمُعَضْرِفُ لَّهُ Zaten behova manâ kevm-i icma-i deliyle. İcma'nın delil olmasının manası da budur. Nedir? Allah'ın hitabını kâşif olmasıdır. وَكَدَ الْقِيَاسُ Kıyas da aynı şekilde... Nedir ve muharrifun? Bir illetin müstennepati min el-sahih ve sünnet ve icma. Kitap sünnet icmadan çıkartılan illeti teşhbiti değil midir bu zaten? Dolayısıyla kıyas da neyin kapsamına girer? Kitabullah'ın kapsamına girer bu yönde. Bu mana kemih delilen. Dolayısıyla hemâmeten bi kulli minhuma icma olsun, kıyas olsun. Bunlardan her biriyle sabit olan feva sabitim bi hitab-ı şarîi. Kanun koyucunun hitabıyla nedir bunlar? sabittir. Burada bir ifade kullanıyor. Belki okumaya gerek yoktur diyeceksiniz ama okuyayım. Çünkü anlaşılması biraz muğlak olan bir ifade kullanır. Diyor ki وَلَاكِمْلَهُ يَرِضُ عَلَيْهِ اِشْتِدْرَاتُ قَيْبِ شَرْعِيَةِ بَعْدَ حَمْلِ الْحُقْنَ عَلَى الْمَانَةِ مَسْكُولُ Hükmü, zikrettiğimiz manaya hamlettikten sonra, geride edilme vahkamdan sonra اَشَّرْقِيَتَيْنِ demiştik ya, o şer'i kaydı, istidraktır. Buradaki istidrak, müfem olan burası. İstidrak ne demektir? Fazladan bir Madem ki biz burada hükmü böyle tanımlayacağız, şarifin kıtabıyla tabip olan diye tanımlayacağız, o zaten şer'i bir akşi O zaman oradaki şer'i kaydı ne olarak kaldı? İstidrak. Fazladan bir kayıt olarak kaldı. Onu anlatıyor ha. şimdi... Tabi tarih tespit edeyim. Tarihler diye beyi uğraştırıyorum malumunuz. Bu tarihte hitabı neyle kayıtladık? El mutalliki bi af'ali'r ibad diye kayıtladık. Kulların fiillerine taalluk eden diye kayıtladık. Şimdi mana taalluki bi af'ali'r ibad kulların fiillerine taalluk eden mana biraz uyarak gidiyorum işin her yerini okurum aslında ama ne yapalım. Vaktimize göre bu kadar okuyorum. Tanluku mükellefi. bir fiilin, min efalın mükhellifi, mükhellifin ki illerinden biriyle tanlıktmış. Maksat budur burada. Peki ibare o maksadı bize veriyor mu? <gülüyor> İbareye baktığımız zaman da en mutanlıkı bir efalin diyor. Kulların bütün ki illerine, yani ilk bakışta mana budur. Kulların bütün ki illerine, bu manava ilk bakışta fakat verdiğimiz manada var tabii ikinci bakışta. Nedir o veri vermemiz gereken mana? Taalluquhu Allah'ın Şarih'in kitabını taalluk etmesi. Niye ki şöyle Min af'alil ibad kulların fiillerinden bir fiile taalluk etmesi. Bu manayı vermemiz de gerekiyor. Niyetini açıklayacağız biraz sonra. Ala entekun ile ifadet olan ismi ayr tutar. Bu af'alil e, ibad dediğimiz bu izafet cins içindir dersek, ayrı lağmı tarih gibidir izafet biliyorsunuz. Cins için olur, ihtiyar için olur, ah için olur. Burada cins içindir dersek, hem de el-ibad kelimesinin evvelindeki lağmı tarih de cins içindir dersek, işte o zaman bu manayı veririz. Ve maksuz olan manada bulunur. Yani kulların fiillerinden bir fiille alakalı, bütün fiilleriyle alakalı değil. Zaten böyle bir hıtap yok. Yani Mevla Teala'nın bir hıtabı olsun ki o hıtap kulların bütün zihirleriyle alakalı olsun, böyle bir şey yok zaten. Bu yoruma gitme sebebimiz de odur zaten. Cins yorumuna gitme sebebimiz odur zaten. Nitekim söylüyor onu, diyor ki وَاِلَّا لَمْ نُوْجَدْ حُقْمُنْ Eğer bu dediğimiz manayı vermeyecek olursak, o zaman hiçbir hüküm bulunmaması gerekir. Neden? اِذَا قِطَابَ يَتَعْلَةُ بِجَمِعِ الْأَفْعَالِ bütün fiillere taalluk eden bir hıtabı yok bevla O zaman hüküm de yok demek olur. Haşa, böyle bir şey de <gülüyor> O halde zaten bu manayı vermemizin gerekçesi nedir? Bir takım şeyleri tarifin içerisinde tutabilmektir. Bakınız, böyle bir mana verirsek, yani mükellebin illerinden bir fiile taalluk eden hıtabullah ile sabit olandır hüküm diyecek olursak, ''Fe yeşmelu el-kıta'da l-ta'lika bi fi'bin vâhidin lihabdin Bir kulun bir fiiline taalluk eden, taalluk eden hükmü de kapsar. akîm salate bütün müslümanların namaz fiili hakkındaki hükmü kapsıyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine has olan, sadece ona ait olan neşi var? Bir takım ahkamı var. O zaman bu onları kapsamayacaktır. Eğer bu cins manasını verirsek, yani bir fiilin bir fiilini de kapsar, bir kulun bir fiilini de kapsar dersek, bir fiiliyle ilgili olan hükmü de kapsar dersek, işte o zaman ne olur? Fedakaletil haddi havasun nebiyyü aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam'a mahsus olan, sadece ona ait olan ahkamı da kapsar bu tarif. Ne gibi mesela? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öz, sadece ona ait olarak. Dört kadından daha fazlasıyla evlenme hükmü var mıdır? Mubah mıdır ona? Evet mubah. Yüzlere değil, ümmete değil. Ama sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Dört kadından daha fazla kadınla evlenmesi mubahdır. Mubahdır değil de bu. Bu hüküm var mıdır? Vardır. İşte bu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a mazlum olan, özel o ahkamı hükümleri de kapsayabilmesi için Tanrı'nın bu izafeti, izafe, cinç içindir, müdafiyetikinden da cinç içindir demeniz gerekir. Ve kara kitab Allah'ın mutalek-i afâli zati, yaşvanı zati, vakfati ve tenziyâti nereden kalan kitaplar bu? Mevlât aalemin bu sıfatları zâtıyla ilgili olanları var. Sıfatlarıyla ilgili olanları var. Mevlât aalait günbi eden, onu kafirlerin kendisine yakıştırmaya çalıştığı bir takım noksan sıfatlardan münezzeh kılıcı olan Mevlât aalemin var. Bu sıfatlar tarihe girdi mi? Hayır. Çünkü bu dediğimiz sıfatlar neyle ilgili? Allah'ın fiilleriyle ilgili değil. Mevlânanın ile ilgili, Mevlânanın tabiyle ilgili, Mevlânanın telcihâfîyle ilgili. Onun için onlar bu tarife girmezler. Zağididâlikin maleyle bir şeylilim kellef aslında bir fiilin ibad demeli. Geride onu kullanmışım. Yani geride aslında icmiliğini mükellef demesi son derece normal. Molâku Sıevin tarifine göre ribat demeli. Zaten icmiri Molâku Sıevin tarifini pek beğenmiyor ki. Daha çok nereye kayıyor hiçbiri demiştim başta onu. Şafiilerin yapmış olduğu tarihe kayıyor. Onun için bakın burada ıbat demesi gereken yerde ne diyor? mükemmel diyor. Çünkü onların tarifinde mükemmes geçiyor. Burada bir soru daha var. Ona da bir cevap verelim. Biraz uzuyor ama inanın bu bilgilerin bilinmez. Senkıyla izafetül hıfabıyla şafi'i kanun koyucuya hitabı ifade etmez. Hakikaten biz tarihte ne yaptık? Hüküm nedir? Mâ bir hitab-i Kanun koyucunun hitabıyla sabit olan diyor. Kanun koyucunun hitabı. Başkasının hitabıyla değil. Mevla'nın hitabıyla sabit olan diyor. Peki o zaman tedullâ alâ ellâ hukme hitab kanun koyucunun Kitabından başka hiçbir hüküm olmaz mı derler diyoruz. Demek ki şari'ın kitabıyla sabit olan hükümdür. Başka birinin kitabıyla hüküm sabit olmaz. Bu çıkıyor buradan diyor Bu ifade sen, ifade içindir malum. Halbuki vakat emr Müslümanların kendilerinden olan ulul emre, emir sahibine itaat etmelerine bir vacipdir. Demek ki ulul emir emir sahibi olan yetkili kişi emrettiği zamanda Müslümanlara o emri yerine getirmek Müslümanlar üzerindedir, vaciptir. Yahut vücub neydi zaten, hüküm değil miydi? E o da hükümdür o zaman. Veya da eseddi, kölenin efendisiyle itaat etmesi neydi? Vaciptir, e, vacip hüküm değil miydi vücub? O da o zaman hükümdür. Halbuki biz tarihte hitab-ı şarih diyerek, harici şari'a akit olan hapap ile sabit olan vücub, farziyet, vücub ne ibaha kerahat, tahrim, kerahat, hurmet. Bunlar mı diyordu? Halbuki bunlardan hissoldu. Yani emir sahibi, ulul emir, emre derse Müslümanlara veya bir şey yasaklarsa o şey onlara ne olur? Haram olur. Onların kitabı da hükümdür. Halbuki ki tarihte şarihin hitabıyla sabit olan dedik onun dışındakiler hüküm değildir demek oldu cevap veriyor. Nihai de cevap. Yani o inna ma vekebet taatuhum az icabillah taala ia ia kumar. Yani burada ulul emre itaat neyle sabittir? Allah'ın hitabıyla sabittir. Allah bize bildiriyor ki ulul emre itaat edeyim. O zaman ulul emrin emri, ulul emrin nehiyi hükmü ortaya koyuyorsa da bu gerçekte kime tabi olmaktır? Ya daha doğrusu bu e, emre itaat veya da nehye haram sayfas, ne edilen şeyi haram sayma gerçekte nedir? Mevla Teala'nın hıfabıyla tabi olandır. Tabi ki şer'a uygun olması şartıyla. Peki. Daha da uzatıyor oraya girmeden son kısmı da söyleyelim bari. Dikkat edilirse bazı şafiilerin yapmış olduğu tarihi de okumuştuk. Orada tarihte ne demişti bazı şafiiler? El-Hokun Bi-Kıta'billahi Teala El-Mutaalliku Bi-Ef'al-i Mükellebin demişler. Mullah Kusrev ise Ef'al-i -mükellebi, Mükellebin değil Bi-Ef'al-i İbad ifadeşini Yani mükelleb yerine ne koydur? İbad kelimesini koydur. Neden? Eğer mükellebin dese idi Halbuki e, sabit olan, Allah'ın kitabıyla sabit olan hükümler mükellefler için yani buluga erenler için sabit olduğu gibi çocuklar için de sabit oluyor. Onlara dairde ne var? Ahkam var. Onlar için de sabit oluyor. Eğer değil diyecek olursak diğerlerinin yaptığı yani mağdur yaptığı tarih değiliz. O zaman çocukların fiillerine taluk eden, hıtabullah ile tabip olan ahkam tarifin içerisine girmez. Buna tabi ki onlar cevap veriyorlar. Aslında İzmiri onlar adına cevap veriyor. Ne diyor? Diyor ki, çocuklarla ilgili olan ahkam çocukların velileriyle ilgili olan ahkamdır. Çocukların bizzat kendileriyle ilgili olan ahkam değil. Dolayısıyla mükellefin kaydı zaten yeterli Onların da cevabı budur. Peki, birinci olarak bunu bitirdik. Şimdi e, kulların fiillerine bağlık eden, şarkın kitabine tabit olandır hüküm. Nedir bu tabit olan? Kelfazı geti ve vücubi, ve nedi ve ibahati, ve kerahati, ve hurmeti, ve sahpe ve fesadi ve muttani ve inigadi ve nefazi, ve demin nefazi, ve lüzumi ve demin lüzumi. Bunlar. Aslında bunların hepsine ne deniyor? Teklifi hüküm denecek. Nereden hüküm bahsede bunlar inceleyecek. Bunlar teknifi hüküm. Dikkat ederseniz bu teknifi hükümde iki var. Birinci kısım, farziyetle başlayıp hata kadar gelen, hormetle bitendir. Bunlar ahiretle ilgili olan teknifi hükümdür. Ondan sonra sıhhat diye başlayıp, e, ve ademil lüzuma kadar gelen de nedir? Dünyevi olan teklifi hükümdür. Ondan sonra ne diyor ve enva'il hitabiy'i vasiyye Vasi olan hitap, hitaptan maksat nedir? Hükümdür. Bu pek hoş olmamıştır. Hitaptan maksat hüküm olursa biz tarifleriye kaydılırız. Şafii'leri tarifine kaydırmış olmuştur. Başka bir ifade kullansaydı ama kullandı. Yani ve enva'i yani, masabetil hitabi el vasiyye de Hanecilerin tarihine daha uygun olacak, Öyle değil mi? Ama öyle demedik. وَاَعِلَهُ kitabın الْوَضْعِيِّ Vaz'i olan kitabın nevzileri. Hıtaptan maksat nedir burada? Hüküm. Vaz'i olan hükmün nevzileri. Ne gibi onlar? Rukniyet, çafiyet, illiyet, sebebiyet, maniiyyet. Şimdi bu da bizi biraz uğraştıracak. Efe'yi uğraştıracak. Bakınız! Biz tarif ederken, tarifte diyoruz ki مَاْ سَبَتَ بِهِطَابِ الشَّارِعِ اَلْمُطَعْلِفِ بِأَقْعَالِ الْعِبَادِ Kullanım fiillerine faalluk eden diyordur. Şafiiler, o bazı şafiilerin tarifini göreceğiz. Gerçi bazı şafiiler diyorum, çünkü şafiiler kendi aralarında üçe bölünüyor bu tarif konusunda. Ama buradaki, bu tarihte orada yapacağımız ki, şafiiler... Hüküm olarak beş şeyi sayıyorlar. Birisi vücud, nedir, ibaha, kerahat, hormet. Beş tane sadece budur diyorlar. Diğerleri, halbuki biz buraya neleri ekledik? Suhhattan ta maniyyete kadar bir takım eklemeler yaptık, öyle değil mi? Onlar ahlidir diyorlar. Ahlidir ne demek? Onu biraz sonra kendi tarihlerinde anlatacağız. Onlar için ne diyor? Onlar aklidir diyor onlar. Ama biz, yani haneti usulcüler, bunların hepsini o tarifin altına sokuyorlar, o tarifin içerisinde bulunduruyorlar. Hemen akla bir soru geliyor. <gülüyor> Mesela kıyam, namaz, farz olan namazda nedir kıyam? Bu Ruh niyeti biz ne saydık burada? Hüküm olarak saymadık. Teknifi olsun, vazge olsun, vazge hüküm saydık. Ama hükümdür ne diyeceğiz yani tarifini yaptığımız, Allah dediğimiz o hükmün fertlerinden birisi. O zaman bu yettiği yani kıyamın namazın olmasını bu tarifin ne yapması lazım? Kapsaması lazım. Neydi tarifimiz? Tarihimiz, Mâsebete-i Kıtâb-ı El-Mutaallik-i bi efâd Kulların fi'inlerine taalluk eden, Şâri'nin bir kıtabı var, o kıtapla sabit olandır. Rukniyet yani kıyamın namazdaki kıyamın namaza rükün olması böyle mi sabit oldu? Hayır. E peki nasıl sabit oldu? E onu anlatacak. Zaten kalmak dediğimiz yer orası. Onu anlatacak. Yani ilk bakışta hakikaten şarî'in hitabıyla ne şartiyet ne rukniyet ne imliyet ne sebebiyet ne maniyet de olmamıştır sabit oldu. Olmamış. Yani şarifin hitabıyla, haşa öyle demeyin, şarifin, kulların dilimlerine taalluk eden kitabıyla sabit olmamıştır. Nasıl? Bakalım. Ve sabit olmamışsa nasıl oluyor da Mullah Husser hükmün kısımları olarak bunları cikrediyor? Demek ki dâkil olmuş tarif, öyle değil mi? Evet dâkil olmuş ama var. işte şimdi o yorumu okuyacağız. Gene İmirliği'den okuyacağız. Çok güzel bir yorumdur. Bunu herhalde bugünkü dersi kapatacak öyle görünüyor. Lakin ki sıfat-ı tarih 32. sayfanın son satırı. Bu tarihin sabit olması, el-meşhur ala-enma' ile kıta biri vaz'bi ki. Kıta to vaz'bi Neydi onlar? İşte şöyle beş şey. Yani ayan rukniye çap diye fikri tevebi yek manih ile. Bunlara bu tarihin sabit olması, yani bu tarihin mahsapatlarından birkaçı da bu beş tanesi de işte bunların olması da nazar. Burada bir nazar var. Neden? Diyenler hukmel vakti diye ibaretin ammâ yetkütü bil hıta. Hükmü vakti. Ne olmalıdır? Hıtap ile sabit olan olmalıdır. Öyle değil mi? Hıtap ile sabit olan olmalıdır. Hükmün birinci derecede ortak özelliği o zaten. Hıtap ile sabit olan. Hıtap ile sabit olan ama nasıl sabit olan? Bi taallu ki şeyin bil hukbit teklifisi. Hukmi teklifiye bir şeyin taalluk etmesiyle. Biraz sana tatbikat yapacağım tarif ederim ben. Ve husul-i sıfat-ı nizalike şey, hukmi teklifiye taalluk eden o şey için ne meydana geliyor? Bir sıfat meydana geliyor. Nasıl bir itibarı hukmi teklifi, hukmi teklifi itibariyle o sıfat meydana geliyor. Bir tatbikat yaptım. Zala mazarraha fi dihi fil maks-ı cissani ki, ahkam vahşinde bunu anlatacak diyor. Evet. Mesela kerukniyetil kıyami fil mektubeti. Fark olan namazda kıyamın rükün olması. Rükün olma neydi? Çükür. Vakti hüküm. Bu vakti hüküm olan rükniyeti biz ne yapacağız şimdi? Tarihimizin tahtındaki fertlerden bir tanesi yapacağız. Tarifimiz ne? Mahabet-i hitabı eden, muallak bi sabit olan oraya getirmeye çalışacağız şimdi hükmü getir. Çünkü bu tarif bunların hepsi için yapılır. Fe innaha o namazdaki kıyamın rükün oluşu sebetet bil hitabi, hitap ile sabit. Hitapleriyle ikim salata Namazı dosdoğru kılınız. Ama nasıl? Bir taalluqihi, o kıyamın taalluk etmesiyle, dikkat edin. Hani bir taalluqih şey diyordu ya yukarıda, o şeyden maksat şimdi kıyam. Kıyamın taalluk etmesiyle ne? Bir fardiyeti salati. Yukarıda ne demişti? Bel-hokbi teklifi. teklifi nedir? Fardiyettir. Akim-u salati dediğiniz zamanlar. Bu hıtap mükellebin fiili olan namaza taalluk eden bir hıtaptır. Ve bu hıtap ile sabit oldu? Fadriyet-u sala. işte o nedir? Hükmü teklifiydir. O hükmü teklifiye taalluk eden bir şey sebebiyle o şey için de rükmiyet İkinci kademe nasıl söyleyeceğim? Fadriyete geçmeden bunu söyleyelim. Demek ki bu kıyam neye tağlık ediyor? Bir e faziyeti salati, namazın farzına tağlık ediyor. Namazın on iki tane farzı var. Altısı içinde, altısı dışında. Namaz, farziyet dedik ya, hızlı tekniği namazın farziyeti değil mi? O namazın farziyetine ne tağlık ediyor? Kıyam tağlık ediyor. Nasıl tağlık ediyor? Rukun mu olarak tağlık ediyor. Nereden biliyoruz? Çünkü biz biliyoruz ki, namazın içe çünkü, akîmu derken o da kıyamdan bahsetmiyor. Var kaû derken hükudan bahsetmiyor. ves derken sucuktan bahsediliyor Bunların her biri namazın içinde olan nelerdir? Farlardır. Eğer bir fark namazın içinde olursa ona hüküm denir. Öyleyse kıyam rükün. Kıyam içinde sabit olmuştur? Hükbiyet sabit olmuştur. Neyle? O kıyamın namazın fazliyetine takip Demek ki Bizim tarifimiz vaffi olan ahkamı bu şekilde içerisine alıyor. Yoksa direkt olarak içerisine almıyor. Hani ikinci bir kademeden içerisine alıyor. Oldu mu? Biraz sonra dönecek gene. Buraya gene girecek. Ama birkaç misal var. Onları da okuyalım. Ve keşafiyeti hudur-i şuhud min için şahitlerin hazır olması. Nedir bu nikah şahitlerin hazır olması? Şarttır. Şart dengiyi, bunlar tabii tek tek tarif olarak ileride gelecek. Şart, bir şeyin içinde değil, dışında olup, o şeyin buna bağlı olduğudur. Fakat bunun onda tesiri yoktur. Eğer bunun onda tesiri olursa, ona illet derler. <gülüyor> tesiri olursa ona illet derler. huzur huzuril şuhûd bil nikâh. Bakın, feinnaha... Şahitlerin nikahta hazır olması nedir? Ki onun şart olması, şartı yedi, sebefet bil hıta, hıta bile sabit. La illa illâ bişşûûd. Hadis var, hadis de bu. Nikâh yok, ancak şahitlerle var. Hemen burada soru. Ha demek şahit olmazsa nikah olmaz, öyle mi? La nikâhâ demek, la fuhhâte nikâhî demek. Yani nikahın fahatı yok demektir. Bunu nereden biliyoruz? Bunu fıkıhtan biliyoruz, fru fıkıhtan. Nasıl biliyoruz? Furu fıkıhta nikah bahçe anlatılırken şahitler nikah akdinin intikabının şartı mıdır? sahhatının şartı mıdır? Şahitim. Şahatının şartıdır diyecek. İntikabının şartı değildir. Ha, o zaman şahitlerin huzuru demek ne? Fahatın şartı. İşte bu şartiyet. Neyle sabit oldu? لَا نِكَاحَ اِنَّا بِشُهُودٍ Kısabıyla sabit oldu. Ama nasıl sabit oldu? Bir بِطَالُّكِهِ O şahitlerin hazır olmasının taalluk etmesiyle. Neye taalluk etmesi? Bir بِصُحَّةِ النِكَاحِ Nikahın sıhhatına taalluk etmesi. O olmazsa sıhhat olmaz. Öyleyse şartıdır diyor. Ya... Devam ediyor, bitirmiyor bakkının. Çünkü bu karmaşık bir bahis olduğu için her birine nişan vermek istiyor bize. Zihnimizi açmak istiyor. Yani bunu kavrayalım demek istiyor sözcüğü. Yoksa her birine nişan vermeye gerekiyor. Bir tane verin meseleyi Devam ediyor. Nasıl tahliyüke ediyor? Tahliyüke şartı dil meşrut. Şartın meşruta tahliyüke şeklinde tahliyüke diyor. Alışverişin mülke illet olması gibi. Ve <gülüyor> inneha <gülüyor> bu alışverişin beyin yani mülke illet olması sebefet bil hıtaf o da hıtapla sabittir. Hıtaf nedir? Bismillah. Ve la te'kulu emmalekum beynekum bil batili illa entekune ticareten an terazi Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeğin. Ancak karşılıklı rızaya dayalı olan dayalı olan eee bir ticaret olursa o müştesi Bize hocalarımız hep şunu derdi. Alışverişlerde, akitlerde ya yani, o icat kabul zahirde nedir? Rükümdür. Gerçek rüküm kalplerdeki rıza Fakat kalplerdeki rızayı ortaya koyma imkanı yok. O bir mana. Onu da ortaya koyabilmek için biz ne yapıyoruz? İcat kabulü kullanıyoruz. Gerçekte bu ayete dayanarak söylüyorlar bunu zaten. Gerçekte biz icap yani bunu sana kaptım, sen de aldım derken bu icap kabul. Bununla bu akit oluştu. Aslında gerçekte akit bu lafızlarla değil. ya, Bu lafızların ortaya koyduğu senin ve benim kalbimdeki rıza ile gerçekleşti. Dolayısıyla işte bu rızayı temsil eden de beyyah oldu değil mi? İşte o nedir o? O illettir. Ne illettir? Mülke illettir. Bunu sana sattım, bu senin mülkün oldu. Kendimden parayı aldım, o da benim mülküm oldu. O mülke illet nedir? Bu beyan. Şimdi bu beyin illet oluşu neyle sabit oldu? İşte biraz önce okuduğumuz kitap ile sabit oldu. Ama nasıl? Zaten o ama nasıl sorusunu sorduğumuz zaman nereye geçiyoruz? Asıl konumuza geçiyoruz. Yani vaffi olan hükümlerin, yukarıda yapmış olduğumuz tarihin esradından olup olmadığını tartışıyoruz biz. Değil mi? Çünkü biz ne diyoruz? O kısaltması bir kitap olmalı, kulların fiillerine taalluk eden bir kitap olmalı. İmmiyet kulların, fiilleri, yani kullar, kulların fiillerine taalluk eden bir kitaptan mı ortaya çıktı? Yok. Burada ne oldu yani? Mesela diyoruz ki, orada ortaya çıkan nedir hısaftan? Namazın farziyeti. Yani teklifi hüküm ortaya çıkıyor aslında. Ama o teklifi hükme bir şey şeytalluk ediyor ve o şey, o şey için bir vasıf sabit oluyor. O sabit olan da biz ne diyoruz? Vaz'i hüküm diyoruz. Burası hükmü bu yettir, ya ya sebebiyettir. Lâf'i. Beş tane zaten. Bir tanrıfı bu beyin taalluk etmesiyle neye bilmiz ki? Beyin ilke nasıl taalluk ediyor? Taalluk et teksir, illet olarak. Teşhir deyince unutmayalım. Illet demektir. Çünkü illetin maalüse nesi vardır? Tesiri vardır. Ve ke sebebiyyeti vaktini salatı ve inna sebefet bil hitab. Mesela bishmillah. Akini salatel surukil şemsi. Güneşin deval vaktinde öğle namazını kılınır demektir. Bu. O vakit nedir? Namazın sebebidir. Namazın ne şidir? değil ha, <gülüyor> Peki, bu vaktin namaz için sebep olması neyle sabit oldu? Bu hıta bile sabit oldu. Ama nasıl? Bir taalluk o vaktin taalluk etmesiyle neye? Bir fazliyeti ha, namazın farziyetine. Namazın farziyeti ne demek? Namazın farziyeti teklifi hükür demektir. akit salat eden asıl anlaşılan nedir? Namazın farziyetidir. Namazın farziyetidir. Vakit neye taallık etmektedir? Namazın farzı yeteneği, yani teklifi taluk etmektedir. Nasıl? Sebebin müşebbebe olan taallıkı gibidir. Tabi bunların derinlemesine anlaşılması nerede olacak gene? Ahkam bandunu olacak inşallah. <gülüyor> taallık et sebebi bil ve ke mamiiyyeti vücudin necasetini salati Necasetin kişinin üzerinde bulunmasının namazı ne ne diyeceğin olması. Beyinle <Gülüş> ha <Gülüş> tebetset bu da kitap ile <Gülüş> tabi oldu. Bismillah ve siyah ve kapahtir. Elbiseni temizler, temiz tut. Yani namazda ise ne, ne olacak temiz olacak. Taharet eğer şart ise, yani taharet eğer namazda gerekli ise ki gereklidir, o zaman onun zıktığı taharetinle bir munafisidir. Ondan kişinin ne olması lazım? Beli olması lazım. Münaficidir, yani manidir. değildir. Bak maneviyeti var namaz engeliyim. Nasıl sabit oluyor o kitaplar? İtaluk ihi, o nezaketin bulunması taluk ediyor. Neye? Bir sahati namazın sahati Namazın sahati neydi? Teklif kim değil mi? Demek ki. Bu vücudun nejase, teklifi hüküm olan namazın sahatına taluk ediyor. Nasıl? Taluk el münafi, münafının, münafiinin taluku şeklinde taluk ediyor. Münafi ne demektir? Biraz önce söyledim. Eğer namazda taharet gerekiyse, onun zıttı olan necaset nedir o zaman? Münafi'dir. Menemim. Fakat kutsafı kullarla niy taalluk niy fariyibat. Bunların hepsinde kutsaf. Yani bu rukniyet, şartiyet, iliyet, sebebiyet, maniiyet bunların hepsinde kitap neye taluk etmedi, kullanıcı illerine taluk etmedi. Direkt olarak yani. Ben inanmak hala ki bir kelim Belki neye taluk etti bu kitap? Bir şeyin diğer şeye sebep olması, rukun olması, evşatlan veya şart olması, mani ammin Veya mani olmasına taluk etti neyse لَيْسَدِيَ فَعَلِ الْعِبَادِ Bu ise kulların siilleri değil. Allahümme, burada bu dersin birinci bölümüdür dedim ama herhalde dersin son bölümü oldu burası. Efendi Hazretleri'nin bir sözüyle, bu Allahümme kelimeşi hakkındaki bir sözüyle dersi hiç olmasa noktalayalım. Efendi Hazretleri Dursun Efendi'den, hocası Dursun Efendi'den naklem, rahimahullah, naklem derdi ki, Allahümme, evveler şunu bir söyleyeyim de Allahumme ne demek? Ey Allahüm demek de tabii. Yani bir vat'i olan hükmü hükme dair yapmış olduğumuz tarihin altına sokma işini beceremiyoruz. Ey Allah, beceremiyoruz. Şimdi öyle bir ifade kullanabilelim ki o ifadeyle bu da onun altına girmiş gibi kabul edilsin. Yoksa girmiş gibi tam net diyemiyoruz ha. Öyle kabul edilsin. Allahümme kelimesi böyle yerde kullanılır. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü'nün hocası Bursun Efendimiz Rahimullah'tan naklen bu Allahümme kelimesine dair yaptığı makinde şu nahirdiler sıkıştıkları yerde Allahümme diyerek meşeleye kul takarlar. Bu kul takma, takmadır. Yani. Kul takıyor. Yoksa gerçekte fil vâkı bu meseleyi kurtarmıyor. Ha? Sadece hüzeysel bir kurtarma var burada. Nasıl oluyor onu da yapalım bari. Madem şöyle bir konu İlla nitelendirici tarifle yakalanır. Ancak tarihte bir tekellüf, bir zorlanmaya bile ve şöyle denilecek. El murad bil af'al bihim tarihte geçen ef'al ile kast edilen ne olsun? Hani biz dedik ya hüküm nedir? Masabetu bi kitabish shari'i. Kanun koyucunun hitabıyla sabit olandır. O kitap ki el hutan ki af'al al, al ibad kulların fiillerine tahdid eden o ef'al kelimesini biraz genelleştirelim. Ef'al kelimesini ne yapacağız şimdi? Çare olarak. Kul olarak bunu bulduk. Genelleştirelim bunu. Ne diyelim? Diyelim ki, buradaki ef'al ile murat bir yeri bulursak. Evet. Ef'al ile murat nedir? âm-u kulların fiillerini de kapsar daha ve limma yeteallakubih kulların fiillerine taalluk edeni de kapsar. İşte rübniyet, şafiyet, sebebiyyet bunlar hep neydi? Kulların fiillerine taalluk eden idi. Bunların fiillerinden maksat da burada. Orada sabit olan neydi? Tek bir hüküm. Onunla bağlantılı olanlar da fiiller kapsamına girer dersek o zaman vazbi olan hüküm tarihin tahtından ferd Ol. Buraya naptay koyalım. Çünkü öbür tarih de eteği baktığımızda alacak şanslı bir tarih. Ve ben bağın aklındayım. Orada kalmışız derste. Bir kimse nakil, hurma ağacını satsa her caran veya bir ağacı satsa ama öyle at ki fihi semarun semaratın değil. Yukarıdaki metne bakarsanız semalun, Fihi semarun kendisinde meyve var. Kendisinde meyve olan bir ağacı veya hurma ağacını bir kişi satsa sevamkanetle hu demektir. Onun için gerideki semer olmamalı. Gerçi huzamini semer kelimesine veya semeratün kelimesine bazen huzamini bazen hazalini gönderir. İkisini yapıyor. Sevan o kıymetün, isterse o meyvenin bir kıymeti olsun, evla, isterse bir kıymeti olmasın. Yani meyve, ilk buruz ettiğinde, ilk çıktığında nedir? Kendisinde meyvenin en ufak şekli var. Zaten o şekil oluşmadan, biraz sonra okuyacağız onu, satış diye bir şey söz konusu değil. Satış olmaz zaten. Meyve ilk buruz ettiğinde, yani ilk şeklini, en ufak şeklini aldığında o zaman kıymeti var mıdır? Hayır, kıymeti yok. Kıymeti ister olsun, ister olmasın. Bir kimse hurma ağacını veya hatta kendisinde meyve olan ağacı satsa sevan kanetlehu kıymetün, ister o meyvenin kıymeti olsun evla olmasın. Şu sahih sahih olan görüş budur, hidayet. Fesemaratuhu lihbâ'i'i. O ağacın Meyvesi kime aittir? Satıcıya aittir, müşteriye aittir. Neden? لَيَنَ ve وَاِمْكَانَ حِرْكَةً Çünkü meyvenin ağaca ittisali bitişmesi hırkaten olsa da, yaratılışı tabiatın itibarıyla olsa da فَهُوَىَ o meyve لِلْقَبْقِ Kopartılmak içindir ağaçlar. Ne demek istiyor? İktisali, iktisali karar değil. Bizim konumuzun başlığı neydi? Konumuzun başlığı bir şeyi satıyorsunuz, o sattığınız şeye, ona tabi olarak ismini söylemeseniz dahi satışa giren şeyler bağlıydı bu bağla. Dolayısıyla hurma ağacını bir kişi satıyorsa, ben şu hurma ağaçlarını sana sattım, ne kadar bu kadar, sen de aldım dedik. Hurma ağacındaki hurmalar satışa girer mi? Veyahut da başka bir meyve ağacını sattınız, ne kadara şu kadara o ağaçtaki meyveler satışa girer mi? Şimdi satışa girebilmesi için geride vermiş olduğumuz kural var. O meyveler ağaca bitişiyor, satılan ağaç. Ağaca bitişiyor meyveler. Meyvelerin ağaca bitişmesi iktisali karar mıdır? Sürekli kalıcı olan bir durum mudur? Yoksa belli bir tarihten sonra onlar oradan kopartılacak mıdır? İstisali karar değil o zaman. Madem ki kopartılmak üzere o meyveler ağaç üzerinde duruyor, onlar zikredilmedikçe, zikrederse ayrı ha, yani şu ağaçların meyveleriyle sana sattın derse sapışa zaten girerler. Zikredilmediği halde sapışa girer mi bizim konumuz o. Hayır girmezler. Niye girmezler? Çünkü diyoruz, yani ihtisale ve inkana kin katal. Her ne kadar meyvelerin acayip ihtisali bitişmesi, hıfkatan yaratılışı itibariyle ise de ka huva gümeybeler lin kat'i kopartılmak içindir. Lalin baqa sürekli kalmak için değildir. Dolayısıyla feşta çok çeşitleme bir ibare. Neye? zelhab dedi. Ekine benzi, Ekin hakkında maih hükmü vermiş. Feşta <gülüyor> filaniyetleri faha ey el müşteri ancak müşteri meyveyi akitte şart koşarsa tabii ki o zaman satışa girer yani müşteri derse ki bu ağaçları üzerindeki meyvelerle beraber şu kadar paraya satın aldın, satıcı da sattım derse meyveler zaten zikretmeyle ne oldu? satışa girdi o ayrı bir konu nitekim peygamber efendimiz aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Melik sera arza en fiha naklun fe'tsemaretu lilbayi'i illa 'indal-selfan muqaa'. Bu tam şeridir Kim hücretinde meyve olan bir ağacı saparsa o meyveler müşteriye değil satıcıya aittir. Ancak müşteri meyveleri de çap koşarak akti yaparsa o zaman müşteriye aittir. O hadise binaen hükmüdür. Ey el-muhtaremuqta'. Nedem diyorum çünkü meyve hangi isim -e bu durumda? Yani müşterinin meyveleri akitte zikretmesi durumunda yekunu min o zaman satılan maldan sayılır bunlarda satışa girenler. Vaqaran hun abi şart ve semmet Burada inna diyerek şarttan bahsettiği daha önceki bir meselede ve inna müsemmihi ifadesini kullandı diyor. Burada şart kılma orada teşniyeti ifadesini kullandı. Niye? İşaretin iademin farkı بينهما Önemli bir şey söylemiyordurmuş. Ha tesniye, ha hak kılma iki aynı şeydir, aralarında fark yoktur. Ona işaret edip iki, venna hade şartta gayrı muktedir. Yani inşaat edilene hade şartta gayrı muktedirin, bu şartın akide imtah etmediğine işaret etmektedir diyor. Anasıki ibadet <gülüyor> kullanabilir miyim? Efendim, Yok o da elbittir vegi olur tabii. Bu meydanenin yorumu değil. Ve yuqalı denilir ki, ve yuqalı denilir ki ne? Bilbaygi satıcıya denilir ki, ıktağaç Şimdi, metindeki meseleye dön Metindeki birinci meselemiz neydi? Bir kimse, müşteri zikretmeden, bu ağaçları, üzerinde meyveler var. Bu ağaçları sana şu kadar paraya sattım, müşteride aldım aldın dedi. Meyveler kim diyoruz? Satıcının. Peki, meyveler satıcının, ağaçlar müşterinin. Meyveler ağaç üzerine duracak mı? Yoksa satıcı onları derhal toplaması mı da? Öyle ya, ağacın saplaması göre ağacın elinden çıktı. Kendine ait olan o meyveler, başkasının mülkü olan ağacını atıyor şu anda. Meşgul ediyor. Bir insanın malı bir başka insanın malını onun işte olmadan meşgul edemez. Onun için diyor ki ve yuqalimin baghi. Satıcıya denir ki Ibtaha. O meyveleri topla, koparsınlar. Eyetle maraket ve salahuha. Bu kayıt önemli. Değil. Meyvelerin fayda vermesi zahir olmasa da, yani meyve daha ne, ee, en küçük halinde bir fayda sağlamıyor. Söyle olsa bile eğer müşteri satıcıya topla bunları diyorsa, onun onları ne yapması gerekiyor? Toplamak. gerekiyor. Ve sellimin meviyat. Ve satılan o ağacı müşteriye teslim et deniyor ona. Ve kezah izahkanetil asli derun, araçide ikil olduğu zamanlarda da böyledir. Adam ekim olan bir arazi, sadece araziyi sana sattım derse, müşteride de aldım derse, ekimi şart koşmazsa, ekim kimindir? Satıcının mıdır? Arazi müşterinin. Bu sonra satıcıya denir ki ekimleri biç. Veleki o ekimler ne olmasın, sadece oraya geliyor o kadar. Hiçbir fayda sağlamıyor, öyle buğday olmuş, başak olmuş değil. Sadece ot oluyor ya, gene de onları biçmesi gerekir. Neden? müşteri. Çünkü müşterinin mülkü. Konumuz neydi? Meyveli ağaç. Müşterinin mülkü burada ne? Ağaç. Müşteri ağaç satıda. Meyve satıcının ama ağaç müşterinin. Müşterinin mülkü meşhurun bir mülkine bağ Satıcının mülkü olan meyve ile alık oluşturulmuş. Engellenmiştir sonra. Wa'afikan alayhi. Satıcı üzerine vaciptir ne? Tepriyuhud o mülkü boşaltması ve teslimuhu ve onu e, yani o mülkü derken ağacı boşaltması, meyvelerini alması ve teslimuhu ve ağacı müşteriye teslim etmesi satıcıya vacip. Bu da meyveleri toplamasıyla oluyor. كَمَاِذَا كَانَ ف۪يهِ Tıpkı siz bir Diyelim 3 metre karelik bir araziyi sattınız. Arazinin üzerinde neyiz var? Odunlarınız var. Yımışsınız oraya. O odunlar tabii ki müşteriye ait, Size aittir. İktisali karar yok. Adam araziyi aldıktan sonra size neden? Bu odunlar mı al buradan diyecektir. Tabii ki diyecektir. hakkıdır da çünkü mülkünü senin mülkün meşgul ediyor. Ve sizin onları hemen orada ne yapmanız gerekir? Almanız gerekir. Bu meyvede aynı şekilde diyor. Ancak Şafii mezhebinde mesele böyle değil. Bakınız Şafii'lerin nakbini size okuyayım ve o nakbinden daha ziyade Şafii'lerin kendi görüşlerini doğru çıkarmak için, fahit görüş budur demek için hanedilerce de kabul edilen bir meş'eleyi gündeme getirmelerinden bahsedelim. Kısaca. Ve شَافِعِيُ رَحِمِهُ اللّٰهُ يُتْفَكُ hatta يَظْهَرَ salahu حُدْسَمَةً Eğer diyor İmam Şafii, bir kişi üzerinde meyve olan ağacı sapmış ise Doğrudur. Meyve satışa girmez. Meyve kimindir? Satıcının. Ağaçlar kimindir? Müşterinin. Aklı yaptılar. Ama müşteri satıcıya o meyveler fayda sağlayıncaya kadar ağaçta kalması için müsaade etmelidir. İmam Şafi. Rahimahullah. Hatta yazara salahü semer ve yüttahfade ezzel huv. Eğer ikin olan bir araziyi satmışsa diyor, ikin tamam satıcı girmez. Aracı müşterinin ikin satıcım mı olur? Ama müşterinin satıcıya o ikinin hasat vaktine kadar müsaade etmesi gerekir diyor. İmam Şah, rahimullah. Neden? Yenel maqabeyin ma'hu teslimul muhtadu. Biz mesele ileriye bağladık, teslime bağladık. İmam Şah'ın de teslime bağladı. Ama muhtada bağ. İmam Kabe diyor ki buradaki teslimden maksat nedir? Yani teslim ne demek? Satıcının sattığı malı müşteriye teslim etmesi. Satıcının burada sattığı mal ne? Birinci surette ağaç, üzerinde meyve olan ağaç. İkinci surette üzerine ekim olan arazi. O zaman satıcının birinci surette ağacı, ikinci surette araziyi müşteriye teslim etmesi lazım. Doğru teslim etmesi lazım diyor İmam Kabe. Ama mutat olan bir teslimle teslim etmesi. Eğer bir kişi üzerinde meyve olan ağacı satın alıyorsa, satın alırken biliyordur ki adet nedir? Bu meyveler olgunlaşıncaya kadar ağacın üzerinde kalmasıdır. O zaman muhfak teslim bu ağacın üzerindeki meyveler ne olacak? Satıcıya fayda sağlayacak şekle gelecek, ondan sonra onları değişecek, ağacı ondan sonra teşrif edecek. Araziyi satmışsa üzerinde ekin olan, ekinler bu bayını verecek, onları hasat edecek, satıcı ondan sonra araziyi teslim edecek. Muhtak olan teşlim de budur. Ve şimdi İmam-ı Şafii, bize asıl ilimlendiren meşele burası, diyor ki öyle bulutlu şeklinde o meyveler oradan kopartılmaz veyahut ekin hasat edilmez, muhtak olması için olgunlaşması ''Vesâra kemâ izâ intekavat muddetul icâatî'' Şimdi ''vesâra kema diyorsa, teşbih yapıyorsa, bu kural. İster Hanefîlerle Şâfîler arasında olsun, ister Hanefîlerin kendileri arasındaki ihtilaf olsun. İhtilaf olduğu zaman da birisi kendi görüşünü kuvvetlendirmek için, kendi görüşünü anlatıp onu kuvvetlendirmek için tıpkı şunun gibi diyorsa, o makisun aleyhin ne olması gerekir? Muttesakun aleyh olması gerekir. Yani kiminle tartışıyorsa İmam Şafii bu konuda Hanevilerle tartışıyor. Aykırı görüşte yani. diyor O zaman burada muşerbehu bir kema dediği zamanda, kemadan sonra gelen meselenin ne olması gerekiyor? Bu kuraldır ha. Muttesakun aleyh olması gerekiyor. Ne demek o? Yani tartışan ile kendisiyle tartışılan ikisinin de kabul ettiği bir mesele olması lazım. Nitekim buradaki mesele öyle değil. Bunu Hanefiler de kabul ediyorlar. Neyi? Bakınız, kemâ, işte makisun aleyh dediğimiz, müttetakun aleyh olan meşele budur, şâfîlerle Hanefiler arasında. İzen takavvat müddetul icâratî, kiralama müddeti sona erdiği zamandaki sibi. Ne demek bu? Bir adam birinin arazisini kiraladı. Malumdur ki, bu araziden mahsul üç ayda tahsil edilir. Bu adam da ona binaen, üç aylığına araziyi kiraladı. Fakat hava şartları elverişli olmadığı etini veya da yaptığı neyse neyle başka bir şey. Yani zerdavattan bir şey ise de alamadı onları. Hazravat aslında Arapçası da halk dilinde zerdavat diyorlar. Yeşillikler yani biberdir. Şudur budur. Alamadı onu. Zamana ihtiyacı var. Alamadı. Sürede bitti kiralama de bitti. Şimdi bu meselede İmam-ı Şafi'ye göre de İmam-ı Azam'a göre, yani Hanefilere göre de Rahimahumullah, ne olur deniyor burada, bu gitmiş olduğu mahsul olgunlaşıncaya kadar, yani fayda sağlayacağı zamana kadar orada bırakılır. Araziyi kiraya veren kişi, müdahale edip boşalt arazini diyemez. kalması gerekir yok. İmam-ı Şafi bu makisun aleyh olan ve müttefakun aleyh olan bu meseleyi alarak Buraya geliyor ve diyor ki burada da teşkimden muhatap olan teşkim şarttır ve muhatap olan teşkimde ağaçtaki meyvenin olgunlaşması arazideki ekinin biçilecek hale gelmesiyle olur diyor. Peki Hanefiler bu meseleye dair İmam Şafi'ye cevap veriyorlar mı? Veriyorlar. Biraz da zaten burayı ondan dolayı okuyor. Bakınız Kullna hunâket teslimu vacibun eydol Bunlar araziyi kiralama meşelesinde de, araziyi kiralama süreci bittiği zamanda kiralayan kişinin kimden kiraladıysa o araziyi ona teslim etmesi gene vacip. Derhal teslim etmesi lazım. E, arazi şey, ikili yetişmedi veya ikili o e, hadravat yetişmedi, teslim etmesi vacip. Anca Hatta bir <gülüyor> ecrin Hanefiler deniyorlar ki o orada kalsın. Bir şey yapamayız artık. Kirada işlemez, o masum olgunlaşınca alır gider. Böyle demiyorlar. Hanediler diyorlar ki Şafiler öyle diyor, ha ekin kalır orada, hücret de ödemeler. Ama hanediler diyor ki o ekin veyahut da hazravat olgunlaşıncaya kadar kalır ama kiralamanın bittiği andan itibaren kiracının mal sahibine ne ödemesi gerekiyor? Toprak sahibine veya alt sahibine ücret ödemesi gerekir. Evet şimdi ne yapalım? Yani değiştiriyor mu hükmü ücreti diyeyim. Evet değiştiriyor, ittifak bozuluyor. Bakınız ve teslimul ıvaz ke teslimil muhabbas verme ne gibidir? O arazi, muhabbaz bir arazidir veya ağaçtır. Onu teslim etme gibidir. Dolayısıyla teslim macit dilimiz yerindedir. olur mu? Peki. Onu da söyledikten sonra Buradan biraz daha uçalım inşallah. Ve men ba'a semaraten bariz bir kimse bariz yani meyve en küçük şekliyle ortaya çıkmış. Hani önce bir çiçek tomurcuk olur, çiçek açar, tomurcuk olur, ondan sonra ne olur? En küçük şekliyle, meyve şeklini verir. Buruz o demektir. Meyve bariz olursa ve men ba'a semaraten bariz Buru etmiş, o en küçük şeklini almış meyveyi bir kimse, ağacı üzerindeki meyveyi bir kimse satsa, daha henüz fayda vermesi ne olmamıştır? Zahir olmamıştır. E yahut da katbeda veyahut da fayda sağlanması ne olmuş? Zahir olmuş, yani büyümüş. Böyle bir meyveyi satsa gade bey. Bu satış caiz Mustafa Hocam sormuştu geçen de aşktaki meyveleri satmak caiz mi diye. O konu burası ya. Eğer buruz etmişse, yani en küçük, çiçek iken, tomurcu iken asla cahildir. Ya inna buruz, buruzdan maksadı söyledim. Meyvenin en küçük şeklini almak ama şeklini alıyor, meyve şeklini alıyor. Öyle olmalı veyahut da daha da büyümüş. Salahın, yani fayda vermesi olmuş? Zahir olmuş. Bu satış cahildir. Niye cayidir? Bakınız, cevaza giden, yolda iki şey söylüyorlar. Bir, <gülüyor> Bu birincisi. Mal nedir? Mütakavvinin mütekavim ne demek? Şer'an değer ifade ediyor. Halbuki meyve en küçük şeklindeyken pek değer ifade etmez. Örse bu böyle. Birazcık ne olması lazım? Birazcık olsun büyümesi lazım. Tam olgunlaşmasa bile en azından hayavanata yaraması için ne lazım? Birazcık büyümesi lazım. Mütekavimdir diyor. Ama mütekavim olmayı iki yorumla anlatıyor. Diyor ki, اِمَّا لِكَبِّهِ مُنْتَفَعَنْدِهِ fil hal. Bu Beda Salahuhay'a gidiyor. Ya hal, o anda ondan faydalanma olduğundan dolayı şerhan değer ifade ediyor. Evet şu anda kendisinden faydalanılmıyor ama bu mübarek yerinde durmaz, büyüyecektir. Dolayısıyla ikinci bir dönemde bundan ne olacaktır? Faydalanılacaktır. Faydalanıldığı zaman da ne olacaktır? Şerhan değeri ifade etmiş olacaktır. Dolayısıyla biz o haline itibarla şu anda şerhan değer ifade ediyor diyelim. Onun için de satışı caiz Ama vakat kıyım denilmiştir ki Zahir cüz'ü kablen yebzü ve salahuha, Salahı yani fayda vermesi zahir olmadan önce satışı caiz değil. Demek ki o en küçük şey bunlara göre. Sahi olan görüşü değil. En küçük şeklini alsa bile satışı cahit değil. En azından ne olmalı? İnsanlara değilse bile hayvana da fayda sağlayacak şekle gelmesi lazımdır diyorlar. vele <gülüyor> sahum. Birincisi sahi olan görüşü. Hidayet. Ve meyveyi ne diye kayıtladık biz? Ağaçtaki meyveyi buruz etmiş. Yani meyve en küçük şeklini almış, o kadar zuhur etmiş olacak. Neden diyene be -ha kabla zuhur. İşte o şekli almadan daha çiçektir, tomurcuktur, o halde onu satmak nedir? la ya sof ittifak. İttifakla saygı. ve le be duha Huna Peki ağacın üzerindeki meyvelerin bir kısmı henüz küçük şeklini almış, diğer kısmı hala tomurcuk halinde o şekle gelmemiş. Bu durumda olan ağaçtaki bütün meyveleri satmak caiz midir? Lâ yetukku fi zâhirı'l-mezheb diyor. Mezhebin zahirine göre sahih değil. Amma sahahuhu et-taraffi. Taraffi caizdir, sahih. Fani diyor bu görüş. Ve Talh al-Halwani, Halwani diyor, kuzum ama zaptı Halwani'dir meşhur olan, galat meşhurdur bu Hulvani diye okunur. Bu zat fetva verdi neyle bir cevaz. Eğer ağaçtaki meyvelerin bir kısmı buruz etmiş diğeri hala çiçek şeklinde buruz etmemiş ise o ağaçtaki meyvelerin tamamının satışı cahit diyor. Hulvani ve seraksin. Levil hâritu ekserat. Hulvani kayıt getiriyor. Eğer çıkanlar çıkmayanlardan daha fazla ise o zaman bütününü satmak cahit. وَيُذْ عَلْ الْمَعْضُمُ تَبْعَنْ مِنْ مَوْجُودِهِ Yok olanlar, var olana tabi sayılır, satışa ölecek girerler diyor. İstihsanen tabi ki kıyasa göre asla olmaz. Kıyasa göre olmaz, ortada mal yok çünkü. Mal olmazsa kıyasa göre altı olmaz. Ama istihsan olur, istihsanen olur. İstihsanın vekihi ne burada? Teammülülmaz. İstihsanın vekihi de ne diyor? يَتَعَامُلِنَّاۜ İnsanların neşi var, tahamülü var. İnsanların tahamülü neyi gerektirir? Lütfar oluyor, o demek. Bu da zorunluluğu getirir. Dolayısıyla istihsan bir taru nedir? O zaman gayet. Peki, Zeynep, istihsan hakkında Hanefilerin dışındakiler konuşmamalı, vallahi çünkü Hanefilerin delilidir. İstihsan biliyorsunuz, Şafiiler istihsan asla kabul etmezler. Zeynep. Zahir-ül Fetun Kadir'in zahiri nedir? <gülüyor> El-Meyyü İlahada. Kadir sahibi Kemal İbn-i bu görüşe meyletmiştir. Eğer meyvelerin çoğu zuhur etmişse, zuhur etmeyenler, zuhur edenler tabi kılınarak ağaçtaki bütün meyvelerin satışı dahil ediyor. Ve kallahu şeyhuna ve bu görüşü hocamız İbn-i de ne yapmıştır? Takviye etmiştir, kuvvetlendirmiştir. Böylece ve cemalel müşteri ve müşteriye vacip olur ne? Kap'uha <gülüyor> filhali. Derhal ağaçtaki meyvelerini atması gerekir? Toplaması gerekir. Niye? ve aynı gerekçe. Bu sefer satıcı ağacı değil de ağaçtaki meyveleri sattı. Müşterine satın aldım dedi. Tabi bunu etmiş. E, ne oldu şimdi? Bu satış bittiğine göre satıcının malı kime teslim etmesi lazım? Müşteriye teslim etmesi lazım. Eee nasıl olacak bu? Müşteriye diyecek ki meyveleri topla ki ben sana teslimi gerçekleştireyim. Hem de bana ağacı teslim et. Bir pale bir Satıcının talebiyle müşteri meyveleri toplayacak. Niye teslihan ni Satıcının mülkü olan ağacı boşaltsın diye. Vaha zayıf mutlakan. Bu söylemiş olduğumuz mutlak olarak satın aldığı zamanındadır. Ebi şartil veya toplama şartıyla müşteri satın aldığı zamandadır. Peki, müşteri bakıyor, ağaçtaki meyveleri görüyor, daha tam zuhur etti yani, tam halahı yok. Böyle insanın yiyeceği şekle gelmemiş. Hayavanat için kullanabiliriz ama o şekle insan için fayda verecek şekle gelmemiş. Satış akdi esnasında diyor ki, ben bu ağaç üzerindeki meyveleri, meyveler üzerinde olgunlaşıncaya kadar olma şartıyla satın aldım, dese ne olur? İşte diyor ki fe şarapa eğer müşteri şart koşmuşsa mey meyveleri ağaç üzerinde bırakmayı alem nakil, hurma ağacı üzerinde o hurmaları bırakmayı şart koşarak, al, şart koşmuşsa, hatta ha o meyveler nihayete emgeye kadar ağaç üzerinde kalmayı şart koştuysa, fesedel beyo, bu alışveriş aşit olur. Neden? Bu şartun, la yâptazîhil ve fîhî menfâtun mi ahadî mütâkideydir. Onlar. Yenenu şartun naqtuhi'l aktu. O tarafını şöyle götürdük, tarafını şöylemedik. Aslında bir de burada ne vardır? Ve fihi menfaatun li ahadin bi taqideyn. Müşterinin menfaati vardır da tabii bir menfaat yok, müşteri meşgul oluyor hatta o meyveyle. Ve bu şart nedir? Şahlu malil gayr. Başkasının malını meşgul etmeyi şart koşuyor. Başkasının malı ne? hak. Onu meşgul etmeyi müşteri ne yapıyor? Şart koşuyor, meyve üzerinde kalacak demekle. Böyle istiraha mutfaq meterek şimdi Müşteri böyle bir şart koşmayla değil, Ağaçtaki meyveleri, zuhur etmiş olan meyveleri, yani vuruş etmiş olan meyveleri mutlak olarak bu meyveleri satın aldım diyor. Otevkâb-i İl-Bahir. Daha sonra da satıcıya diyor, ki gitmiş. Daha sonra satıcı diyor ki ya bu meyveleri böyle toplarsak zarar görürüz. Müsaade et kalsınlar üzerinde. Dese, akitte şat koşmuyor ha, akit bitti. Akitten sonra böyle konuşuyor satıcıyla. O zaman müşteri için meyvede meydana gelen fazlalık helal. Ya akitte faşit olmaz. Çünkü akitte bir şah koşma yoktur. Dolayısıyla akif tadı şey yoktur. Akit sahil olarak bitmiştir. Akit bittikten sonra müşterinin meyveleri ağaç üzerinde kalmasını satıcıdan talep etmesi satıcının da müsaade etmesi durumunda o meyvelerde meydana gelecek olan ziyade müşteriye olur? Helal olur. Adam müsaade etmedi, gene de müşteri meyveleri ağaçta bıraktı. Böyle olursa o meyvenin zatında meydana gelen fazlalığı müşteri ne yapacaktır? Tasasduk edecek. E onu nasıl anlayacak? Canım bu meyve satın aldığı andaki toplantı edeceği değer ile. Atıcının izni olmadan üzerine bırakıp da o artan bir miktar var ya ondan sonra bu meyvenin değeri ne kadar onu ortaya koyar arasındaki farkı tasavvuk eder. Niye? De Çünkü bir mazade ciddi yani o ziyade meydana gelmiştir bir cihetin mahrura. Haram bir cihetle meydana gelmiştir. Çünkü başkasının izni olmadan, başkasının mülkünü meşgul ederek meyvede o ziyadeyi oluşturmuştur. Onu tasavvuk etmesi gerekir. Hidayet. Peki burada kalabilir. Ali yapabilirim. Han bana ne sorsanız yarısını duyabilirim anca. Tamam, bunu yapamam